Hakiki bütün elem dalalette, bütün lezzet imandadır. Hayal libasını giymiş muazzam bir hakikat. Ey yoldaşı hüştar, sırat-ı müstakimin o mesneki nurani, mağdub ve dâllinin o tarik-i zulmani tam farklarını görmek eğer istersen ey aziz, gel vehmini ele al. Hayal üstüne de bin, şimdi seninle gideriz zulumat-ı ademe. O mezar-ı ekberi O şehri pürremvâti bir ziyaret ederiz. Bir Kadiri Ezeli kendi deste kudretle bu zulümat kıtadan bizi tuttu çıkardı bu vücuda bindirdi gönderdi şu dünyaya şu şehri bi lezaiz. İşte şimdi biz geldik şu âlemi vücuda o sahra-i hâile gözümüz de açıldı şeş biz baktık evvel istitaf kerane önümüze bakarız. Lakin beliyeler, elemler önümüzde düşmanlar gibi tehacüm eder. Ondan korktuk, çekindik. Sağa sola anaasrı tebaaiye bakarız. Ondan medet bekleriz. Lakin biz görüyoruz ki onların kalpleri kasiye, merhametsiz. Dişlerini bilerler, hiddetli de bakarlar. Ne naz dinler, ne niyaz. Mushtar adamlar gibi meyusane nazarı yukarıya kaldırdık. Hem istimdat karane ı ulviyeye bakarız, pek dehşetli, tehditkar da görürüz. Güya birer gülle bomba olmuşlar, yuvalardan çıkmışlar. Hem etrafı fezada pek süratli geçerler. Her nasılsa ki onlar birbirine dokunmaz. Ger birisi yolunu kazara bir şaşırtsa, el iyazu şu âlem-i şihadet ödü de patlayacak. Tesadüfe bağlıdır, bundan dahi hayır gelmez. Me'yusâne nazarı o cihetten çevirdik, elim hayrete düştük. Başımız da eğildi, sinemizde saklandık, nefsimize bakarız, mütâlâ ederiz. İşte işitiyoruz. Zavallı nefsimizden, binlerle hacetlerin sayhaları geliyor. Binlerle fâkatların enînleri çıkıyor. Tesellî beklerken tevahuş ediyoruz. Ondan da hayır gelmedi. Pek ilticâkârâne vicdanımıza girdik, içine bakıyoruz. Bir çareyi bekleriz eyvah yine bulmayız biz medet vermeliyiz Zira onda görünür binlerle emelleri galeyanlı arzular heyecanlı hissiyat kainata uzanmış her birinden titreriz hiç yardım edemeyiz O amal sıkışmışlar vücut Adem içinde bir tarafı ezele bir tarafı ebede uzanıp gidiyorlar öyle bir var ger dünyayı yutarsa o vicdan da tok olmaz. İşte bu eleyim yolda nereye bir başvurduk, onda bir bela bulduk. Zira mağdup ve dallin yolları böyle olur. Tesadüf ve dalalet o yolda nazarende az. O nazarı biz taktık, bu hale böyle düştük. Şimdi dahi halimiz ki mebde ve meadi, hem sani ve hem haşri muvakkat unutmuşuz. Cehennemden beterdir, ondan daha muhriktir. Ruhumuzu eziyor. Zira o şeşcetten ki onlara başvurduk, Öyle halet almışız ki, yapılmış o hâlet, hem havf ile dehşetten, hem acz ile râşetten, hem kalak ve vahşetten, hem yütüm ve hem yeisten mürekkep vicdansuz. Şimdi her cihete mukabil bir cepheyi alırız, define çalışırız. Evvel kudretimize müracaat ederiz, va esafa görürüz ki acize zayıfe. Saniyen, nefiste olan hâcatın susmasına teveccüh ediyoruz, Va esefa durmayıp bağırırlar görürüz. Salisen istimdat kerane bir halaskarı için bağırır çağırırız. Ne kimse işitiyor ne cevabı veriyor. Biz de zannediyoruz. Her bir şey bize düşman, her bir şey bizden garip. Hiçbir şey kalbimize bir teselli vermiyor, hiç emniyet bahşetmez, hakiki zevki vermez. Rabian biz icram-ı ulviyeye baktıkça Onlar nazara verir, bir havf ile dehşeti. Hem vicdanın müzi'ci, bir tevahuş geliyor. Akılsuz, evhamsaz. İşte ey birader! Bu dalaletin yolu, mahiyeti şöyledir. Küfürdeki zulmeti, bu yolda tamam gördük. Şimdi de gel kardeşim, o ademe döneriz. Tekrar yine geliriz. Bu kerre tarîkımız sırât-ı müstakîmdir. Hem imanın yoludur. Delil ve imamımız, inayet ve Kur'andır, Şehvazı Edvar Pervaz İşte Sultana Ezelin rahmet ve inayeti vakta bizi istedi kudret bizi çıkardı lütfen bizi bindirdi kanunu meşiyete etvar üstünde perdaz şimdi bizi getirdi şefkat ile giydirdi şu hilhat vücudu emanet rütbesini bize tevcih eledi nişanı niyaz ve namaz şu edvar ve etvarın bu uzun yolumuzda birer menzili nazdır Yolumuzda tesilalat içindir ki, kaderden bir emirname vermiş, Safede cephemiz. Her nereye geliriz, herhangi tayiye misafir oluyoruz, pek uhvvet istikbal görüyoruz. Malımızdan veririz mallarından alırız. Ticaret, muhabbeti, onlar bizi beslerler, hediyelerle süslerler, hem de teşhi ederler, gel gele işte geldik, dünya kapısındayız. işşitiyoruz avaz. Bak girdik şu zemine ayağımızı bastık şihadet alemine Şehrayne-i Rahman gürültühane-i insan hiçbir şey bilmeyiz delil ve imamımız Meşiyet-i Rahmandır vekili delilimiz nazenin gözlerimiz gözlerimizi açtık dünya içine saldık hatırına gelir mi evvelki gelişimiz Garip yetim olmuştuk düşmanlarımız çoktu bilmezdik hamimizi Şimdi nuru iman ile o düşmanlara karşı bir rüknü metinimiz istinadi noktamız hem himayetkarımız def eder düşmanları. O iman-ı billahtır ki ziya-i ruhumuz hem nuru hayatımız hem de ruhu ruhumuz. İşte kalbimiz rahat, düşmanları aldırmaz, belki düşman tanımaz. Evvelki yolumuzda vakta vicdana girdik. İşittik ondan binlerle feryadu ve avaz Ondan beleya düştük zira amal arzular istidat ve hissiyat daim ebedi ister onun yolunu bilmezdik bizden yol bilmemezdik, onda fizaru niyaz fakat elhamdülillah şimdi gelişimizde bulduk noktayı istimdat ki daim hayat verir o istidat amale ta ebedül abada onları eder pervaz onlara yol gösterir o noktadan istidat hem istimdad ediyor Hem abu hayatı içer hem kemaline koşuyor. O noktayı istimdat o şevkengiz remzünaz. İkinci kutbu iman ki tasdik tasdike haşirdir. Saadet ebedî o sadefin cevheri iman, bürhanı Kur'an, vicdan insani bir raz. Şimdi başını kaldır şu kainata bir bak. Onun ile bir konuş. Evvelki yolumuzda pek müthiş görünürdü. Şimdi de mütebessim Her tarafa gülüyor Nazen ninane Niyaz'un avaz. Görmez misin gözümüz arı misal olmuştur her tarafa uçuyor kainat bostanıdır her tarafta çiçekler her çiçek veriyor ona bir abul eziz. Hem ünsiyet teselli tahabbübü veriyor o da alır getirir şehh-i şehadet yapar balda bir bal akıtır o esra rengiz şehbaz harekatı ecrama yan hücum ya, ya şumusa nazarımız kondukça ellerine verirler halıkın hikmetini hem mali ibreti hem cilve-i rahmeti alır ediyor pervaz güya şu güneş bizlerle konuşuyor der ey kardeşlerimiz tevahhuşla sıkılmayınız ehlen sehlen merhaba hoş teşrif ettiniz menzil sizin ben bir mumdarı şehnaz ben de sizin gibiyim Fakat safi isyansız, muti bir hizmetkarım. O Zat-ı Ehad-ı Samet ki, mahzı rahmetiyle hizmetinize beni musahhar-ı pürnur etmiş. Benden hararet, ziya sizden namaz-ı niyaz. Yahu, bakın kemere, yıldızlarla denizler her biri de kendine mahsus birer lisanla, ehlen sehlen merhaba derler. Hoş geldiniz, bizi tanımaz mısınız?